sabit olduğu için Nasr'da bundan dolayı böyle bir şeye girişmişler. Evet. Zuhur-ül Mehdi, Mehdi'nin açar sıkması. Ve Muhammed ibn Abdullah min ehli beytin nebiyy... Nebi'nin ehli beytinden olan Abdullah bin Muhammed bin Abdullah Yahrucu çıkıyor. Yahrucu. Yahrucu çıkıyor. min i Qibeli-l Meşriqi. Meşrik doğu yönünden çıkıyor.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 kesinlikle beridir böyle bir görüş kabul edilemez daha önce söylediğimiz gibi. Üçüncü bir şeyde, üçüncü bir, dedi ki bir, Mehdi'yi kabul etmeyenler, iki, Şia gibi Mehdi'yi kabul edip de Mehdi anlayışta sapıtanlar, üç, Mehdi'yi kabul edip de Mehdi'yi tevhül edenler. Yani bu bizim özellikle Türkiye'de de çok yaygın olan bir mantık. İşte mesela nedir? Deccal komünizmdir. Mehdi'de Risale-i Nur'dur örneğin yani sapık e, tevvillerden bir tanesi e, mesela. Daha son zaman gördüğüm bir tanesi Deccal Amerika'dır Mehdi hüsam Bin Ladin'dir gibi mesela sapık. Sapık yine sapık yani e, düşüncelerden bir tanesi. Eminim bunu hüsam Bin Ladin'in yanında biri zikretse kovar yani kendi yanında. Hani sen Mehdisin işte şeyde Deccaldır Amerika'da Deccaldır gibi bir e, şey söylerse. Çünkü kendisi el sünnet olduğu için böyle bir tevhülleri, böyle bir yorumu kabul etmeyeceği kesin. Ee, işte veyahut da geçen dersimizde Allahu alem söylemiştim. işte mesela Deccal televizyondur. Ee, misal bu şekilde. Yani böyle hani bunları kabul edip yani hadislerin aslını kabul edip lakin farklı farklı yorumlar e, yapanlar ee, mesela. işte Mehdi nedir? Mehdi işte sünnet akımıdır. Yani hani bu bir akım gibi Deccalı, Mehdi'yi, İsa'yı bir akım gibi düşünen bu şekilde yorumlayan. Heri sünnet bunların hepsinden beridir hadislerde geldiği gibi kabul eder. Özellikle Mehdi bir şahıs, bir komutan. Peygamberimizin soyundandır diye bu şekilde kabul eder. Buraya kadar anlatamadığımız veya anlaşılmayan bir şey var mı? Sor. Mehdi'nin tanınması için alametler mi sünnetler mi? Mehdi'nin tanınması için alametler Mehdi ben Mehdi'yim demeyecek zaten. Yani kendinin Mehdi olduğunu da iyiydi. Müslümanların imamlarından bir imam. Normalde sadece Müslümanların imamlarından bir imam.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 tarafında işte e, indi ineceğini, Müslümanların ondan namaz kılacağını, işte Mehdi'nin gelsen bize hani namaz kıldır e, diyeceğini, onun da hayır imamını sizdendir. Yani bu ümmete Allah'ın bir ikramı olarak da sizin kendi imamlarınız sizdendir deyip onun arkasından namaz kılacağını. Yani Hazreti İsa ile Mehdi beraber Deccal'a karşı mücadele ve Deccal'ın ordusuna karşı mücadele verecekler. Bu vasıflardan tanırız. Yani Deccal'ın Hazreti İsa'nın aynı dönemde Mehdi'nin o komutanın imamın olması ve çok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 yani <gür> minaretil beyaz minare yanında şerqi... Minaretil beyda'yı şerqi, şerqi Dimeşk, Dimeşk-i Şam. Şam'ın şey, beyaz minare, doğu tarafındaki beyaz minarenin yanında inmesi. Ve yenzilu iniyor hakimen, hakimle bir şey... Ve yenzilu iniyor hakimen, hakim olarak iniyor. Neyi? Bi şeriat-i Muhammedin. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla hükmeden olarak iniyor. Amine <gülüyor> bihe <gülüyor> onunla amel eden olarak iniyor. Ve ennehe o yiktulu el-deccale Deccali öldürüyor. Ve <gülüyor> yahkula <gülüyor> bil ardi <gülüyor> bil İslami Yeryüzünde İslam ile hükmediyor. Ve yahu muzuluhu O iniyor ala taifatil mansurati masur, Taifatil mansura üzerine iniyor. Elleti o taife ki takatil al al hakkı hak üzerine savaşıyorlar ve ötekinin muştemiata e, toplanmışlardır. Lütfiade de jale de öldürme için toplanmışlardır. Ben ziliniyor. Vakti ikamet -i salati namaz ikamesinin e, vakti üzerine iniyor. Feynzilu nasıl bir daha Feynzilu fe e, iniyor. Vakti e, ikamet -i, ikamet -i salati e, namaz vaktinin ikameti üzerine iniyor namazın ikamesi vaktinde yani namaz vaktinde iniyor. Bu efsal ve kılıyor halbe emri, emrin arkasında 40 taifeti, e, bu taifenin emri arkasında e, namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Şimdi normalde Deccala da Mesih denmiş. Burada dikkatinizi çekti mi? İsa aleyhisselam'a da Mesih denmiş. Niye? İkisine iki ikisine iki, iki, birden iki tane zıp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 Deccah. bir gözün mesh dolayı hani kaldırıldığından dolayı denmiş bir de bazı alimler 40 günde bütün dünyayı gezecek diyor ya 40 günde bütün dünyayı mesh edecek diye mesih dendiğini söylüyorlar tabii bu mesih batıldır batılın mesihidir Hazreti İsa'nın mesih denilmesinin sebebi Hazreti İsa'nın işte dokunduğu zaman arkadaşımızın dediği gibi kölleri iyileştirmesi işte hastaları iyileştirmesi Allah Azze ve Celle'nin izniyle bundan dolayı ona Mesih dendiği söylenmiş. Bir de ayrıca Hazreti İsa'nın da yeryüzünü komple o zulmü mezh yeryüzünde yeryüzünden onun yerine şey getireceğinden dolayı, adalet getireceğinden dolayı ona Mesih dendiğine dair alimler bu şey. İkisi birbirine tamamen zıt şeyler. Hani aynı manadaki şey değil, yani aynı manadaki Mesih değil. Şimdi bu olayın hakikati şu. Deccal diye bir şahıstan bahsediyor Peygamberimiz. İnsan, Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerde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 Başka bir rivayette aman dikkat edin, sizden hiçbiri ölmeden Rabbini görmeyecektir diyor. Deccal'ı anlattıktan sonra şimdi Deccal e, şey iddiasında bulunacak, e, ilahlık iddiasında bulunacak. Hani ölmeden hiç, um, hani inanmayın sakın ne yaparsa yapsın. Çünkü Deccal harikulada şeyler yapacak. <gülüyor> Mesela başka rivayette Peygamberimiz gökyüzüne yağmurunu indir diyecek, gökyüzü yağmur yağdıracak. Yeryüzüne nebatını çıkar diyecek, yeryüzün nebatını çıkaracak. Cehennemi ve cenneti gösterecek insanlara diyor, bak cennet ve cehennem benim elindedir diyecek. Sakın ha diyor onun cennet diye gösterdiği yere girmeyin. Yani onun cenneti, cehennemi cennet, cenneti cehennemdir e diyor. Şimdi hani bu vasıfları gösterdi mi bir adam kanabilir. Yani bunu Allah olduğuna veya ilah olduğuna kanabilir. Peygamberimiz bunun önünü kapatmak için aman ha dikkat edin. Sizden biri ölmeden Rabbini görmeyecektir. Yani eğer henüz yaşıyorsanız bu demektir ki de Rabbinizi göremezsiniz. Böyle <gülüyor> bazı harikulade şeyler gösterse de bu senin Rabbiniz diyor. Mesela bir rivayette biliyorsunuz Deccal bir tane genci yatırıyor. Ben sen Rabbinim diyor. Hayır sen benim Rabbim değilsin diyor. Ben seni hem öldürürüm hem diriltirim diyor. Yatırıyor yine. Ortadan ikiye bölüyor testerece. <gülüyor> Sonra kum diyor. Ayağa kalkıyor. Ee, tekrardan. Tabi oradaki hepsi bir sana iman ettik diyorlar. Hani ben sen Rabbinizin bak diriltiyorum, öldürüyorum falan. O genç de diyor ki vallahi ben yakin emin oldum ki sen Deccal'sın. Yani Peygamberimizin haber vermiş olduğu Deccal sensin diyor. Hatta alimler sünneti bilmenin, peygamberin sözlerine vakıf olmanın faziletine dair bu hadisi delil de olarak sunuyorlar. Yani o kadar insan sapıtmış, sahih ilme sahip olan, Resulullah'ın hadislerine sahip olan insan. Sadece bu fitneden kurtulmuştur. Ve deccanın fitnesi, yeryüzündeki en büyük fitnelerden bir tanesidir. Bunu en büyük delili, sahih bir hadiste peygamberimiz hiçbir peygamber yoktur ki, mutlaka deccanın fitnesinden sakındırmıştır, Diyor. Yine Bukhari ve Müslim'de, bir peygamberimizin emir lafzıyla, iki sahabeden peygamberimizin nakliyle namazdan sonra dört şeyden Allah'a sığınır. Veya namazdan sonra peygamberimiz dört şeyden Allah'a sığınırdı. Bundan biri de nedir? Yani tahiyattan sonra peygamberimiz dört şeyden Allah'a sığınırdı. Bunlardan bir tanesi de Mesih deccanın fitnesinden sana sığınırımdır. Ve peygamberimiz normal dualarında da kendisi sahabeye işittirecek şekilde deccanın fitnesinden Allah'a sığındığını beyan ediyor. Neden dolayı?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 hazret İsa vefat etmişse o zaman tekrardan dünya dönmesi mümkün değildir, öyle mi? Neden? Çünkü diyorlar hani o meşhur peygamber aleyhissalatu vesselam şehitler öldükleri zaman ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle estağfurullah soruyor bir isteğiniz var mı? Tekrardan dünya dönüp tekrardan şahadeti tatmak istiyoruz diyorlar. Allah Azze ve Celle de diyor ki اِنِّي كَتَبْتُ فِيهَا اَنَّهُمْ اِلَيْهَا la يُرْجَعُونَ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 Allah azze ve celle bunu da e, kastetmiş olabilir. Ki mesela Maide suresinde Allah azze ve celle diyor ki ve min ehli kitabi illa le yu'mina bihi Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki kıyamet gününden önce mutlaka ona iman edeceklerdir. Burada kime dönüyor? Le <gülüyor> yu'mina zamir kime dönüyor? Hz. İsa'ya dönüyor. Neden? Çünkü bir önceki ayette Hz. İsa'dan söz ediliyor. Öyle mi? Bir önceki ayette kimden söz ediliyor? Hazreti İsa'dan söz ediliyor. Hani onlar işte o Allah'ın şeyidir dediler, Allah'tır veya da Allah'ın oğludur dediler. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. O Meryem'in çocuğudur, Allah'ın ruhudur, bir parçasıdır, Ona ibadetinden istikbar etmez vesaire. En son ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki, kıyametten önce mutlaka ona iman edecektir. Ona ne Kur'an'dır ne Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Ona Hazreti İsa'dır çünkü Arap lügatında zamir her zaman neye döner?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 yani onlar onu öldüremediler de, onlar onu asamadılar da, sadece onlara benzetildi diye. Ehli Kitabını öldürmeye evet. yelklendi. E o zaman peki bu ehli kitap ne zaman ona iman edecekler? Yani bir, bir daha bir Hz. İsa'nın var olması gerekiyor ki, bütün ehli kitap bu ayet kelimeye göre ona ne yapsınlar? İman etsinler. Ondan dolayı bu iddia nedir? Bu iddia bozuk bir iddiadır. Yani bu kendilerini Kuran-ı Kerime dayanaraktan bunu reddettiklerini söyleyenler, e, önceki zikrettiğimizlere de tabi işte hani Kur'an'da niye yoktur? İşte peygamberimiz kayıptan mı haber veriyor? rivayetler arasında çelişki mi vardır vesaire gibi? Bir de ekstradan Hazreti İsa'nın reddi ile alakalı böyle bir fitne veya böyle bir şüphe atmışlar ortaya. Ehli er sünnete göre Hazreti İsa da öldürülmemiştir. Allah kendi katına onu kaldırmıştır. Kıyametten önce onu tekrardan indirecektir. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın şeriatıyla hükmedecektir. Bu ümmetin işini yapacaktır. Yani bu ümmete yardımcı olacaktır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 Hüsuf ne demekti? Yeryüzünün altın üstüne gelmesi. Yani bir yerlerde yer böyle bu şekilde ters dönecek. İnsanların veyahut da bir yerleşim biriminin altına... Üç tane husuf olacak. Yani üç tane doğal afet gibi bir şey olacak. Bunlar nedir? خَصْفٌ بِالْمَشْرِقِ ve بِالْمَغْرِبِ bir بِالْجَزِيرَةِ Arap. Yani bir tanesi doğuda, bir tanesi batıda, bir tanesi de cezire-i Arap'ta olacak. Arap yarımadasında. وَخُرُدُ دُخَانِ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 batıdan doğması ve koroje derbete elde yer yer yüzünde derbeni çıkması minnoriha kendileri ellet o ki tesuq tesuqun nesu insanları tesuqu insanları sürükler <gülüyor> sürer ila erdil mahşeri mahşer yerine sürer bunlar da nedir bunlar da her bir tanesi e, bunların her bir tanesi kıyamet gününden önce olacak olan büyük alametlerdir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 ee, şeydir. Şimdi tarih boyunca birbirini sevmeyen her kavim birbirine Yecüc-i demiş. Yani hani yecüc mevcut Mecüc'ün bir yerden geçecekler orayı talan edecekler. Bir nehirden geçecekler koca işte denizi kurutacaklar. Öyle bir e, yaratıklar. Şimdi bu Tatarlar İslam alemine girdiği zaman Moğollar. Onlarda da böyle bir vasıf varmış. Yani öyle girdikleri yeri biçip ekip çıkıyorlarmış. Yani o şekilde. Mesela millet Araplar onlara Yecüc-i demiş o zaman. Yani birbirini sevmeyen işte diyebiliriz. <gülüyor>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 Savaşan bir kavim yani girdikleri yeri talan eden, dünyayı yerle bir eden bir şey, dünyayı yerle bir eden bir kavim. Böyle bir kavim. Tabii genel düşünce insanlarda yaygın kanaat, yeşil Çinliler olduğuna yani dair. Hani hem önlerinde bir set var Çin Seddi, hem de böyle şekil ve sayı olarak da buna uyuyor. Tabii Allah en doğrusunu bilir. Yani bu onlar mıdır değil midir? Veya Zülkarne'nin ördüğü set Çin Seddi midir? Bunu Allah bilir yani doğrusunu. Bunlar sadece yorum.